بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا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 Ve bellıvana Rasuluhun Nabiül Kerim. Subhanak la ilm elena illa ma alemtena. Innaka antal alimul hakim. Subhanak la fahmelena illa ma fahmetena. Innaka antel cevadül kerim. Rad bişrah li sadri ve yessir li emri. Rahlül ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahumme ekrimna fehmen nebiyyin ve hifz'al mursalin. Ve İlhâme Melaiketil Mukarrabîn Amin <gülüyor> Aziz ve Muhterem Müslümanlar Geçen dersimizde üzerinde durduğumuz ayeti kerime ile Cenab-ı Hak Celle Şanuhu şu gerçeği bütün insanlık alemine ilan ettiğini beyan ettiğini görmüş olduk. Hiçbir memleket ahalisi halkı yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın azabını Allah'ın kahrını gördükten sonra iman etmeye kalkışacak da Allah'ın azabını gördükten sonra iman etmesi O'na bir fayda sağlamış olacak. Böyle bir şey kesinlikle yoktur diyor Cenab-ı Hak Celle mutlaka iman ibadetinin iman işinin istenen zaman içinde istenen zaman içinde gerçekleştirilmesi lazımdır. Cenab-ı Hakk'ın azabını gördükten sonra söylenenlerin doğru olduğu Gerçek olduğu ortaya çıkmaya başladıktan sonra iman etmeye kalkışmak aslında Allah'a ve Peygamberine itimat ederek güvenerek inanmak değil de o gözün gördüğüne karşılaşılan hadiseye inanmaktan başka bir şey olmadığı için İslam'da bu türlü inançlar geçerli değildir. Muhteber değildir, vaktinde yapılmış sayılmıyorlar. Ancak bu kaideden Yunus aleyhisselatu Vesselam'ın kavminin istisna edildiği, azabı gördükleri zaman imana koşan, hemen inanma işini gerçekleştiren samimiyetle tevbe ve istiğfar eden bu kavmin azabı kaldırılmıştır helak olmaları cihetine gidilmemiştir müfessirler bu ayet üzerinde dururken buyururlar ki Yunus Aleyhisselatu selamın kavmi de azabı görmüş değildir. Bizzat azabın kendisi vadedilen bela karşılarına çıkmış değildir. O azabın yaklaşmakta olduğunu gelmekte olduğunu gösteren bazı belirtiler bazı alametler ipuçları görülür görülmez ve Azabın mukaddimatını gören bu adamlar hemen toparlanmışlardır, kendilerine gelmişlerdir ve iman etme işini tahakkuk ettirmişlerdir. Ve Cenab-ı Hak belli bir zamana kadar onlara fırsat verdiğini, imanlarını kabul ettiğini, mühlet verdiğini de yine ayetin içinde beyan ediyor. Bunu buyurduktan sonra her şey bu kainattaki her şey Allah'ın kudretine ve iradesine bağlı olduğu gibi insanların iman etmesinde doğru yolu bulmasında hakikate teslim olmasında mutlaka Allah'ın iradesinin tecelli etmesi lazımdır. İnananlar onun iradesinin tecellisiyle inanabilmişlerdir. İnkarcılar da o iradenin değişik bir şekilde tecellisi vardır. Her şey benim elimdedir demek üzere Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Velev <Gülüyor> Şah Habibim, sakın kafanı yorma. Bu işler niçin böyle istenmeyen bir biçimde gelişiyor? Bütün bu mücadelelere rağmen niye maküs neticeler doğuyor? Diye sakın üzülme. Eğer senin Rabb'in dileseydi, Allah Murad etseydi, Cenab-ı Hak dileseydi, O'nun arzusu tecelli etseydi, لَاَمَنَا مَنْ fil ardi, كُلُّهُمْ جَمْيًّا Yeryüzünde bulunanların hepsi topyekün iman ederdi diyor Cenab-ı Hak. Rabbim dileseydi, isteseydi, bütün yeryüzü iman ederdi ama o bir ölçü koymuştur. İnsanlara irade dediğimiz iyi kötüden seçme kabiliyetini yani dileyebilme, seçebilme vasfını vermiştir ve kendi dileyine değil insanların dileyine bırakmıştır bu işi. Kendisi işe ele alsa iman işini kendisi dileseydi tek bir ferdin bu iman hadisesinin dışında kalması mümkün değil. Yani haşa Allah murad ediyor da bu iş olmuyor dediğimiz zaman Allah'a bir acziyet isnat etmiş oluruz. Yani Allah istiyor bütün insanlık Müslüman olsun. Bütün dünya Müslüman olsun. İstiyor da onun dediği olmuyor dediğimiz an ona aziyet isnat etmiş oluyoruz. Ve o zaman Allah'a da inanmamış sayılıyoruz demektir. Ben işi ele almış değilim diyor Allah. Ben bu işi kendi meşiyetimle, irademle mutlaka oturtmak üzere hükmümü vermedim. Hemen şe'e fel ümin ve men Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin, kafir olsun. Yani imanı ve küfrü dilemekte insanları serbest bırakıyorum demektir. Ben kendi irademi, zorlayıcı irademi kullanmıyorum. Kendi zorlayıcı irademi kullanmıyorum. Bu işi insanların kendi iradelerine bırak. İnsanların kendi iradelerine kalınca bu iş kimisi iman ediyor, iradesini iman etme yolunda kullanıyor, kimisi de küfür yolunda kullanıyor. İnsanların bir kısmının Müslüman olabilmesi, bir kısmının da kafir olması insanların bu işte serbest bırakıldıklarının en açık delilidir. Eğer hepsi birden Müslüman olsa o zaman kendi arzularıyla hareket etmiyorlar demektir. Bir kuvvet onları Müslüman olmaya icbar ediyor. Hepsi birden kafir olsa yine bir baskının altındadırlar. Serbest iradeleriyle bu işte karar vermiş değillerdir demektir. Dileseydi senin Rabbin arzu etseydi yeryüzünde bulunanların hepsi iman ederdi Allah bundan aciz değil bizi tamamen iradelerimizle baş başa bıraktı evvela bize bir akıl verdi Allah Celle Şanihu akıl ki birçok meseleleri kavrayabilme kabiliyetine sahiptir birçok hadiseyi kavramak Aklın imkanları dahilindedir. İyi kötüden, zararlıyı faydalıdan seçebilir insan. Aklını kullanır. Şu kainat üzerinde bir araştırma yaparsa, varlıkların hadiselerin akışı üzerinde bir araştırma yaparsa, akıl mutlaka onu belli bir neticeye götürecektir. Ama. Akıl çoğu zaman istenen neticeye götüremeyeceği için hani kendi başına kaldığı zaman müstakil kaldığı zaman yanıldığı için, yanılma ihtimalleri de çok büyük olduğu için ama peygamberin bütün icraatı bütün hitapları, bütün mücadelesi mutlaka akıllı bir topluluk üzerindedir. Zaten dinin her türlü teklifi akla dayalıdır. Aklı olmayan kişiye esasen teklif yoktur. Ama madem ki bunun aklı vardır daha dine ne var. Akıl yetmiyor. Her şeyi çözemiyor. Her şeyi kavramakta yeterli değildir insan aklı. Onun için peygamberi Allah Celle Şanihu akla kılavuz yapıyor. Akıl peygambere teslim olduğu gün aklı selim adını alacaktır o zaman. O zaman akli selim adını alacaktır. Peygambere bağlantısı olmayan aklın selim bir akıl olma ihtimali kalmaz. Çünkü o daima yanılacak. Hata edecektir. Şunu arz etmek istiyorum. Allah'ın insana lütfettiği birçok duygunun, birçok vasıt, yanı sıra insanda bir de aklı görüyoruz. Fakat Allah'ın insana verdiği hislerin hiçbirisi sınırsız değil. Gözün görmesinin bir hududu var. Belli noktalara kadar görme imkanına sahiptir. Cisim aşırı derecede uzakta olursa göz onu görmez çok yakında da olursa görmez büyüklükte küçüklükte renkte ışıkta çeşitli bağlantılar vardır gözün görebilmesi sınırlı kulağın işitmesi yine sınırlıdır dilin acıyı tatlıyı tatması yine sınırlıdır bütün Duygularımızın bir sınırı olduğu gibi, aklın anlayışının da bir sınırı vardır. Göz belli noktaya kadar görebildiği gibi, akıl da belli noktalara kadar anlamak, kavramak imkanına sahiptir. O noktanın ötesine geçtiniz mi, orada aklın da yeri yoktur. Onun ötesinde akıldan başka bir kuvvetin faaliyet göstermesi lazım geliyor. Başka bir kuvvetin açıklama yapması lazım geliyor. İşte aklın kendi sahasına, sahasına giren, kendi çemberi içinde kalan meseleleri kavramaktaki abziyetini gidermek, ona o meseleleri bile kolaylıkla kavratacak hale onu getirebilmek için ve aklın hududunun ötesinde kalan meseleleri, Akıl dışı izahlarla yine akla yatkın bir hale getirebilmek için mutlaka onun önünde bir peygamber olması lazım. İşte Allah ikinci olarak da insanların önüne peygamberleri koymuştur. Aklı yeterli görmemiştir, bırakmamıştır. Peygamberi ona bir kılavuz yapmıştır. Ama işi bu kadarla da bırakmıyor Cenabı ı Hak. Peygamber de nihayet bir insandır. Evet, insanüstü bir alemle bağlantısı olmakla beraber, insanüstü kaynaklarla iş görmesine rağmen yine de bir insandır. Bir beşerdir. Onun beşeriyetinin icabı mevzu bahis olan yanılmalarına mani olmak için Allah onun eline de bir kitap vermiştir. Her türlü hattı hareket orada gösterilmiş. Emirler ve yasaklar gösterilmiştir. Peygamber de o kitaba bağlanmak suretiyle her türlü izahını ve açıklamasını yapacak. Şimdi Allah dileseydi bütün insanlar iman edecekti. Hemen karşımıza şu itirazı getirecekler. Eğer ben iman edememişsem beylik sorudur bu. Allah benim iman etmemi dilemediği için iman edemedim. Dileseydi ben de iman edecektim. Allah'ın dilemesi demek dilemesi demek neticeyi yaratması için bir insana verilmesi gereken imkanları vermesi demek. İman ettiğini söylediğimiz kişilerin iman işini gerçekleştirirken iman etmeyenlere nispetle farklı tarafları nedir? İman eden aklıyla hareket etmiştir. Peygambere bağlı olarak hareket etmiştir. Allah'ın kitabına bağlanmak suretiyle hareket etmiştir ve iman işini gerçekleştirmiştir. Ama kafir, aklını beğenmiştir. Peygambere tenezzül etmemiştir. Allah'ın kitabına yanaşmamıştır, tenezzül etmemiştir. Ve onun için küfre düşmüştür. Ama Allah'ın kitabı, yalnız iman edenlerin kitabı değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız Müslümanım diyenlerin, Peygamberi değildir. Ben Müslüman değilim. Ben hiçbir din tanımıyorum. Ben Yahudi'yim, ben Hristiyanım, ben Ermeni'yim, şuyum buyum diyen yeryüzünde ne kadar insan varsa kabul etse de etmese de onların peygamberi yine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onları da doğru yola gerçek yola çağırmak üzere gelmiştir peygamberimiz Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hakka davet etmek üzere indirilmiştir ama Allah'ın iman işini dilemesi için bir insan Allah'ın kendisine verdiği iradeyi kullanarak aklını çalıştıracak iradeyi kullanarak peygamberi takip edecek ona iman edecek Allah'ın kitabına iman edecek bu üç şeyi gerçekleştirenin imanını diler Allah ama sen bu işe yanaşmazsan Allah dilemiyor için neticeyi yaratması için bir kısım ön çalışmalar var onu sen hazırlamadın ki hazırlayacaksın ki o da neticeyi yaratacak ama kendisi de şunu haber veriyor İnsanların çoğu, insanların büyük bir ekseriyeti iman etmeyecektir diyor Cenabı. İman etmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de "Ve ma ekserun nas haras da bir müminin." Habibim, sen ihtiras derecesinde en büyük bir düşkünlükle bu işin peşinde koşsan bile İnsanların çoğu iman edici değildir. İman etmeyecek. Niçin? Çoğu kabiliyetini kullanmayacak demektir. Hani iman etmeleri için bir engel vardır, bir mani vardır diye değil. Çoğu kabiliyetini bu iman istikametinde kullanmayacağı için ve Allah tarafından önceden de bu bilindiği için... Allah bildiğini ilan ediyor insanlara. Yoksa bir adam iradesini, kabiliyetini bu istikamette kullanırsa hiçbir netice yoktur. Hatta şunu söylüyor Cenab-ı Hak. Efe Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen insanları zorluyor musun? Zorlayacak mısın yani? Hatta yekunu mümini. Tam mümin olsunlar. Herkes Müslüman olsun. İslam'ın dışında hiçbir kişi kalmasın diye sen insanları zorlamaya mı kalkışacaksın? Yani zorla olmaz bu iş. Zorlamak hakkına da sahip değilsin. Zorlamayacaksın. O halde onlar kendileri Allah'ın verdiği kabiliyetleri yerli yerinde kullanacaklar. Kendileri bu işte karar verecekler. Senin zorlamanla olmaz. Sureyi Bakara'da la ikrahe fiddin dinde hiçbir zorlama yoktur. İcbar ikrah yoktur dinde. Niçin? Gerek yok çünkü zorlamaya gerek yok, lüzum yok. Katbe yene rüşdümin elhayi. Çünkü rüşk yani doğruluk hak batıldan ayrılmıştır. Hak ortada, batıl ortada zorlamayı gerekli kılan bir durum yok ortada demek. Ama sen insanların iman etmeleri için onları zorlayacak mısın? Ayetinden bilhassa şu iki önemli noktayı arz etmeye çalışacağım. Ama iyi dinleyin de bir yanlış anlayışa sebep olmasın. Hatalı bir tefsire sebep olmasın. Birinci nokta bu insanların çoğu iman etmeyecektir meselesidir. Bugün memleketimizde biliyorsunuz her türlü Fikir kendisine bir yayılma sahası bulabilmektedir. Meşhur tabiri vardır bunun. Af buyurun köpeksiz köyde değneksiz dolaşılır. Eğer bir memlekette belli bir düşüncenin merkezi bir otorite tarafından bekçiliği yapılmazsa orada ...herkes kendi fikrini... ...bazen dinsizlik adı altında... ...bazen de din adı altında... ...yaymaya kalkışır. Bazen dinsizlik diye... ...bazen de din diye... ...yayılması için çalışılır. Diyorlar ki... ...şimdi... ...şunu da arz edeyim... ...onların dediğini demeden önce... ...şu memlekette... ...bugün... Bizim memleketimizde ve muhtemelen bizim dışımızda kalan bütün İslam ülkelerinde iki tip Müslüman var. Bunun üzerinde her zaman ısrar ediyorum. İki tip Müslüman var. Müslümanların bir kısmı diyorlar ki ama bunlar azınlıktadır. Diyorlar ki İslam başlı başına bir devlet nizamı onu komünizmin gölgesinde kapitalizmin gölgesinde liberalizmin gölgesinde bilmem şunun bunun gölgesinde yaşatmak mümkün değil İslam herhangi bir düzenin herhangi bir idarenin herhangi bir sistemin gölgesi altına sığmaz sığmaz niye sığmaz İslam, geçen de de söyledim, bir insandan doğan her türlü hadise ile meşgul oluyor. Kafandan geçen fikirlerle, içinden geçen niyet ve düşüncelerle, söylediğin sözlerle, yaptığın işlerle çok yakından meşguldür İslam. Yani insanla alakalı bir davranış vardır da İslam onu ele almamıştır. Ona parmak basmamıştır. Ona dair bir kaide, bir prensip koymamıştır diyenin bizim dinimizde bağlantısı yoktur. Onu bilmesi lazım. İslam'da her mesele insanla ilgili her davranış mutlaka ele alınmıştır. Usulü fıkıh kitaplarını karıştırdığınız zaman İslam hukukçularının eserlerini tetkik ettiğiniz zaman bu hükme varmakta güçlük çekmeyeceksiniz. Halbuki İslam'ın dışında kalan ve dünyayı idare etmeye kalkışan sistemler ise komünizm kapitalizm gibi düzenler ise ki onlara layık olan tabir hakikaten düzendir. Hani bir düzenbazlık manasında bir düzen onlar insanla ilgili meselelerin yalnız bir bölümüyle meşgul olurlar birkaç maddesini ele almıştır onu insanın bütün meselesi gibi göstermeye çalışıyor insanın her meselesini tek tek ele alıp değerlendiren bir sistem yalnız birkaç meselesini ele alanların gölgesine sığdırılır mı yani? Mümkün değil. Öbürler bunun bünyesinin içinde mutala edilebilir de İslam onun dışında katiyen düşünülemez. Ki onların da bu bünyeye girmesi mümkün değil. Çünkü sağlam bir bünyede bir mikrobun yaşaması mümkün değil. O bünye onu barındırmaz. Şimdi hadise bu iken diyorlar ki İslam'ı yaymak lazım fakat bu bir grup Müslüman hani İslam'ı yayarken İslam bir devlet nizamıdır başlı başına bir nizamdır davasını yürütürken bu grubun karşısında grup deyince bir siyasi partiyi kastetmiyorum tabi bunu açıklamaya lüzum yok her zaman bunu söylemek mecburiyetini hissediyorum çünkü cemaat kendi kendine yanlış yorum yapıyor. Böyle yanlış yorum yapanlar da, yapanlar da benim çok hakkım var. Ahirette ödemeye hazırsalar bu yanlış yorumu yapsınlar. <gülüyor> Tamamen tarafsız, objektif, ilmi ölçüler içinde ben meseleyi arz etmeye çalışıyorum. İkinci bir grup Müslüman, Müslüman olmaya Müslüman diyor ki İslam'ı yaşamak için onun mutlaka devlet düzeni haline getirmeye lüzum yok. Başta kapitalizm de olsa Müslüman olabilirim. Şu düzen bu düzen ne olursa olsun her sistemin bünyesinde ben Müslüman olabilirim diyor. Evvela müsamahakar davranıyoruz. Bu adamlara bu sözü cehaletleri söylettiriyor diyoruz. Hüsnü niyetle yola gireceğiz. Bilmiyorlar hadiseyi cehalet yüzünden böyle konuşuyorlar diyorum. Ama yine de kesinlikle biliyorum ki büyük bir kısmı bu de kasıtlıdır. Kasıtlıdır. Mesele şudur. Biliyorsunuz ki İslam ülkelerinde İslam'ı yıkmak isteyen İslam'ın temeline dinamit yerleştiren Belli kadrolar, bir tarihler doğrudan doğruya Müslümanları, samimi Müslümanları karşılarına alıp onlarla mücadele verdikleri için Müslümanlar bunları kafir diye, dinsiz diye, inkarcı diye damgaladı. O damgalananlardan bugünküler bir ibret alarak Müslümanlarla mücadele edip doğrudan doğruya dinsiz damgasını yemektense Müslümanın karşısına bizim anlayışımızda Müslümanları çıkartalım Müslümanı Müslümanla boğuşturalım diyor. Ve şimdi Türkiye'de bu metot deneniyor. Müslüman Müslümanla boğuşturuluyor. Bir tarafta İslam devlet düzenidir. Başlı başına bir nizamdır diyen bir kadro öbür taraftan efendim bu işin akışına karışılmaması lazım biz sessiz sedasız kendi kendimize çalışalım ne zaman ekseriyeti bulursak yarayı tutturursak ne zaman ekseriyeti bulursak o gün mücadeleye gireceğiz diyorlar Kur'an diyor ki peygambere hitaben diyor ki sen kendini ne kadar zorlarsan zorla Onların çoğu iman etmeyecek diyor. Bu nedir biliyor musunuz? Biz yarı yarıya, memleket nüfusunu yarı yarıya Müslüman yapalım, şuurlu hale getirelim, ondan sonra mücadeleye girelim sözü ne demektir biliyor musunuz? Kıyamete kadar mücadeleye gerek yok demektir. Bu uyutma, bu avundurma, bu uyuşturma sanatıdır ama bunu kürsüdeki vaizden duyacaksın minberdeki hatipten duyacaksın mihraptaki imamdan duyacaksın anlı nasır tutmuş namaz kıla kıla nasır tutmuş sözde müslümandan da duyacaksın ama kesinlikle buna inanmak yoktur bu yanlış bu bir defa efendim niye böyle düşünüyorsunuz İnsanları zorlamak istemiyorlarmış zorlamak istemiyorlarmış düşman bütün müesseselerini devreye sokmuş adam tanklarla senin üzerine geliyor küfrün tanklarıyla bu hala oturuyor ayağa kalkmaya bile niyeti yok Ya kalk da kenara çekil hani belki bir taşın üzerine sıçrarsın hayır biz burada duralım gelsin bizi çiğnesin geçsinler demekten başka bir manası yoktur bunun bu İslam dışı bir mantıktır ve Müslümanlara kabul ettirilmiş bir oyundur. Ve maalesef memleketteki Müslümanların önemli bir kısmı böyle düşünüyor. Haksızdır bunlar. Yanlış düşünüyorlar. Ve Kur'an ayetlerine taban tabana zıttır bu görüş. Taban tabana bir ayete değil yüzlerce ayete aykırıdır bu görüş. Bu ayetlere ters düşen bir görüştür. Ama dedik ya değneksiz köy. Say, şey, af buyurun köpeksiz köy. Herkes değneksiz dolaşıyor. Bunu bu cemaate söyleyeceksin de, bu fikir Kur'an'a uyar mı, uymaz mı, bu cemaat bunu nasıl kontrol edecek? Nasıl kontrol edecek? Neresini bilecek? Darılmasın, cemaatin Kur'an'la ilgisi kalmadı ki, sünnetle bir bağlantısı kalmadı ki bilsin. Derdi de değil, meselesi de değil, bu görüş görüşü geliştiriyorlar. Kesinlikle bu yanlış. Kesinlikle yanlış. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devrine bakın. Tarihteki mücadelelere bakın. Bütün İslam tarihini 610 yılında Kur'an'ın ilk ayetleri indi. 632 yılında Kur'an'ın inişi tamamlandı. 22 sene, 2 ay ve 22 gün içinde <gülüyor> inişi tamamlanan Kur'an'ın iniş devresindeki mücadelelere bakın. Ne zaman Müslümanlar mücadeleye girdikleri zaman kendilerine denk veya hiç olmazsa yaklaşık bir rakamla ifade edilebilecek bir kuvvetle hangi devirde mücadele edilecek? Ne zaman Müslüman mücadeleye girmişse karşısındaki daima onun iki misidir, Üç mislidir. Beş mislidir, on mislidir çoğu o zaman. Hiçbir Bilmiyorum. muharebe gösteremezsiniz bana. Tarihte orada yüz bin Müslüman var, yüz binde kafir var. Vakı değil Vaki değil bu. Efendim, Osmanlılar devrinde böyle değil mi? O devirde de böyle değil. Osmanlı devrinde bile devlet idaresindeki nüfusun mühim bir ekseriyeti gayrimüsü Hakim unsur Müslümanlardır. Devleti sevk ve idare edenler Müslümanlardır. Ama Müslüman topluluk devletin idaresindekilerden daha fazla değildir hiçbir zaman. Bu böyledir. Kur'an'ı nakledemez hiçbir hadise. Şimdi bu niçin telkin ediliyor? Sakın bu görüşlere sahip çıkmayın. Böyle fuzuli, manasız, yorucu mücadelelere sahip çıkmayın Resulullah İslam'ı yayma mücadelesine girdiği zaman kaç kişiydi? Bütün dünya kafir, bir kişi ortaya çıktı. Resulullah dedi mi ki, evetim ben mücadelemi hiç olmasa Mekke nüfusunun yarısını kazandıktan sonra yapayım. Var mı böyle bir şey? Medine'ye hicret edildiği zaman Mekkelilerle kıyas kabul eder mi Müslümanların sayısı? Mekke'nin gönderdiği Ordu 950 kişinin üstündedir Bedir'de. Müslümanlar 313 kişidir, 8'i de mazurdur. 305 kişi parda iştirak etmiştir. Bu görüş son derece yaygınlaştı bugünlerde. Çaresiz kaldığım için ben bu açıklamayı yapıyorum. Ve dersimle de alakası var zaten. Hani üzerinde durduğum ayette işi o noktaya getirmiş oldu. Bir defa bu görüşe faydası. Bunu bir deva, kesinlikle bir Müslüman bir kişi dahi olsa yeryüzündeki küfrü yıkmak için gerekli mücadeleyi verecek. Öyle duralım da efendim belli bir noktaya kadar bu insanlar olgunlaşsın da düzelsin de ondan sonra başlarız. Bu oyalamaktan başka bir şey değildir. İkincisi dinde zorlama yoktur sözü. Bu bir ayettir. Kur'an'da bir hükümdür bu. Yalnız bu ayeti herkes kendi anlayışına göre tefsir etmek istiyor. Dinde zorlama yoktur. Ayetinin şumulü ne kadardır? Sahası neresidir? Bunu güzelce tayin etmemiz lazımdır. Bu sözün manası, bu ayetin manası şudur. Henüz İslam'a gelmemiş olan, Müslümanlık nimetiyle şereflenmeyen bu büyük devlete ulaşmamış olan bir Yahudi'yi, bir Hristiyan'ı, bir Budist'i, bir Brahman'ı yani İslam dışında kalan yollardan herhangi birisine hizmet eden bir kafiri Zorlamak suretiyle, ona bir kısım baskılar yapmak suretiyle, onu Müslüman yapmaya kalkışmak yok demektir. Hani bir Yahudi gördünüz bir yerde, buna basalım sopayı Müslüman olsun bu adam. Böyle bir baskı yoktur. Ona biz aklını, mantığını, kabiliyetlerini tahrik edecek şekilde, meseleyi en açık bir şekilde izah ederiz. Ama Müslüman olmayan bir kişiyi illa Müslüman olacaksın, olmazsan seni öldürürüz, asarız keseriz diye en ufak bir baskı yapılamız. Fakat biz İslam'ı enine boyuna anlattık, izah ettik, çıkış yolunun İslam olduğunu, İslam'ın dışındaki bütün sistemlerin batıl olduğunu inandıracak bir şekilde biz adama izah ettik o da düşündü hiçbir baskı altında kalmadan serbest iradesiyle karar verdi ve Müslüman oldu kendi iradesiyle değil karar veren iradesiyle Müslüman olan bir kişiye İslam'da ne kadar baskı varsa bütün bu baskıları tatbik edeceğiz Müslüman ol diye baskı yoktur. Müslüman olduktan sonra İslam dışı davranışlar hususunda her türlü baskı vardır. Şimdi namaz kılmıyor bir kişi. Diyorlar ki ne zorluyorsun canım? Dinde zorlama var mı efendim? Evet. Dine zorlama yoktur. Dinde zorlama vardır. Dine gelmemiş bir adamı Dine gelsin diye zorlama yoktur. Ama dine girmiş, dini kabul etmiş bir adama mutlaka zorlama vardır. Vardır bunu yanlış anlamamak lazım. Şöyle ifade edelim bunu. Gelişan. Şöyle biraz öne doğru sıkışın cemaatimiz. Lütfen öne doğru gelin. Diyelim ki bir İngiliz vatandaşı bir Alman, bir Fransız vatandaşının biz zorlamak suretiyle, baskı yapmak suretiyle Türk tebaasına, Türk vatandaşlığına almak hakkına sahip değiliz. Sen İngilizlikten çıkacaksın, İngiliz uyruklu olmaya son vereceksin, Türk tebaasına geçeceksin diye hiçbir baskı yapılamaz. Ama adam kendi arzusuyla ben İngiliz tebaasından sıyrılıyorum. Türk tebaasına geçiyorum. Türk vatandaşı oluyorum derse Türk Ceza Kanunu'nun maddelerini bu adama tatbik etmek istediğiniz zaman diyebilir mi ki efendim bana Türk Ceza Kanununu tatbik edemezsiniz. Çünkü ben İngilizim. Öyle şey yok. Vaktiyle İngilizdin sen. Ama madem ki kendin karar verdin, buraya geldin, bu milletin tabi olduğu emir ve yasaklara sende tabiisin. Bunun gibi sen vaktiyle Müslümanlığın dışındaydın ama madem ki İslam'ı kabul ettin, İslam'ın şumulüne girdin, İslam'ı cezasıyla, muamelatıyla her tarafıyla kabul ettin demektir sen. Şimdi buna mutlaka zorlama yapılacaktır. Hırsızlık yaparsa elini almak lazım. Adam öldürürse kasten, sen onun da öldürülmesi lazım. Evli sıfatıyla zina ederse onu da öldürmek lazım. İftira atarsa 80 sopayı vurup şahadetini reddetmek lazım. E dinde zorlama yoktur. Bu söz burada geçerli değil. Katiyen geçerli değildir. Güya bazı annelere babalara rastlıyorum. Niçin bu çocuklarınızla meşgul olmuyorsunuz? Bunları Müslüman yetiştirmek için niye bir gayretiniz yoktur dediğimiz zaman edinde zorlama var mı? Ben söyledim ama yapmadı diyor. Öyle şey olur mu? Namaz kılmayan adam namaza inanıyor, farz olduğuna inanıyor, hiçbir mazereti yoktur namazını da kılmıyor. Niye kılmıyorsun? Ne özrün var? Hiçbir özrü yok. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed ibn Hanbel'e göre bu adamın kesinlikle idam edilmesi lazım. Üç mezhepte bunun cezası ölümdür. Sen hala diyorsun ki dinde zorlama yoktur. Onun ölüm cezası biçilmiş. Bugün bu cemiyette Ölüm cezasına mahkum adamdan geçemezsiniz. Kimisi zinadan mahkum, kimisi katillikten mahkum, kimisi namazı tevkten mahkum. Bütün idamlıklar dolaşıyor ortada. Ölüme mahkum kişiler ölümü önleyecek şekilde hareket ederlerse elbette ki o cemiyette düzen olmaz. O cemiyet ayakta duramaz. Hiçbir gün yaşamaya şansı yoktur. Onun. Mesele burada. Ama Yanlış bir anlayışa bizi itiyorlar. Efendim dinde zorlama yoktur onu hemen o tarafa çekiyor. Bırak kızını istediğin gibi çırıl çıplak gezsin. Niye plajdadır şimdi karın? E dinde zorlama var mı efendim? Böyle şey olur mu yani? Dinde zorlama yokmuş. Herkes dilediği gibi çırıl çıplak gezecek. Kendisi cuma namazına gelecek. Karısı plajda dolaşacak. Dinde zorlama yoktur. Bütün bunlar İslam mantığının dışında kalan şeylerdir. Müslümanlıkla ilgisi yok bu işler. Bunlar uydurma, düşmanca yakıştırma sözlerdir. Şu cemaattan benim istirhamım şu. Allah aşkına bir adet kabilinden, bir alışkanlık kabilinden bu camilere gidip gelmekten vazgeçin. Vazgeçin bu işlerden. Eğer efendim, bir alışkanlığı yerine getirmek için ezan okundu ya o camiye gitmem lazım şimdi. Niçin ama? Ne işin var senin camide? Camiye gelmenin manası nedir? Şuur nedir burada? Mesele nedir? Bunu kavrayıncaya kadar gelmenize bile gerek yok. Yani. Çünkü gelsen de bir işe yaram. Gelsen de bir işe yaramıyor. Geçende de ayeti okudum, ezan okundu bitiriyorum bir insan seviyesinde seviyesindeyken ne ise devlet başkanı seviyesinde de odur Hamal namaz kalacaksın devlet başkanınızın yine namaz kalacaksın yani devlet başkanı olduğunda teklifler senden sakit oldu demek değil ki herkes gibi mükellefsin ama bizim cemaatimiz kendini tatmin ediyor camiye girişiyle çıkışı arasında bir fark olmuyor bir şuur olmuyor Geldi camiye, dinledi. Her zaman söylüyorum. Şimdi bana sorarsanız, ben anlattım birçok mesele. Anlatmak suretiyle vazifemi yaptım diye aldatıyorum ben kendimi. Vallahi kandırıyorum ben kendimi. Geminle söylüyorum. Siz de dinledik, işte cuma namazını kıldık, vaazı dinledik diye kendinizi aldatıyorsunuz. Ne sizin yaptığınızda bu iş biter ne benim yaptığım? Bu şu demektir, burada toplandık, çıktıktan sonra ne iş yapacağız, herkes vazifesini alıp buradan çıkması lazım, iş bölümü yapılması lazım burada. Sen dükkana döndükten sonra yine faizi işlemlere dönüyorsan, yine aşırı derecede müşterini aldatıyorsan, İslam ticaret ahlakının dışında dolaşıyorsan, sen buraya geldin gittin ama alışkanlığı, adeti tekrarladın bir ibadet yapamadın sen mutlaka böyle şuursuzca manasızca gidip gelişlerin önüne geçmeliyiz uyanmalıyız müslüman nedir nasıl olmalıdır neler yapması lazımdır nedir müslümanın mücadele metodu bunu bulmak lazımdır efendim ben bilmiyorum sen bilmiyorsun tabi hasta olduğun zaman sen hastalığını da keşfedemiyorsun ama bileni hemen buluyorsun Öyle sıradan bir doktor da olmaz, profesöre gidiyorsun, bin lira muayene parası veriyorsun, hastane de olmaz, belki iyi bakmaz diyorsun. Niye bu meselenin doktoruna başvurmuyorsun? Nasıl mücadele etmem lazım, ne yapmam lazım diyen çok az oluyor yani. Onun için kendimizi mutlaka, şuurlu bir şekilde toparlamanın gayreti içinde olalım. Varlığımızın, devamımızın şartı budur. Allah Celle şanuhu cümlemize bu şuuru, bu idraki lütfeylesem inşallah.